Hasan Ersalli Ekonomi Notları Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın Ömer. Evet, Avrupa, Avrupa ve Amerika ilişkileri üzerinde... Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri üzerinde konuşalım diye konuşmuştuk. Evet. E, Geçen sene... <gülüyor> e, Hatırlayacaksın bu kriz karşısında işbirliği yapalım beraberce hareket edelim işte düzenlemeler yapalım plan şeklindeki sözler toplantılar Falan çok yoğundu evet. ve doğru bir yaklaşımdı yani bir küresel problem var herkes bir tarafından kendince tutarsa bunu çözemeyebiliriz ya da Çözmenin maliyeti çok yüksek olur. Onun yerine beraber hareket edip ne yapılacağını bulalım filan diye. Ee, sonra yavaş G20 de bunun bir parçası olarak e, ortaya çıktı. Hatta şöyle konuşmuştuk. Hani G20 yine sonuçta bazı ülkeler oluyor. Yani diğerleri bir türlü dışında kalıyor. Haber veriliyor şöyle oluyor böyle oluyor ama. Yani bu, hava buydu. Şimdi baktığımızda bu hava görünmüyor. G20 yine var. Ama e, hani e, son toplantısı galiba işte bir, bir süre önce yapılan şeyde e, Maliye Bakanları toplantısında pek bir karar alınmadı. Yani bundan sonraki sonbahar toplantısında olsun falan e, orada bakarız dendi. E, bu artık G20'nin biraz gündem maddesi haline geldi. Ha, konu bir sonraki toplantı ile alınmak üzere. Komisyona havale ediliyor. Şimdi G20'de böyle bir atılım yok. Çatışma var mı? Hayır. Onu söylemek istemiyorum da bir ileriye doğru bir adım yok. Yani farklı görüşler var. Şimdi hiç kimse bir başkasını damarına basmak istemiyor ama ortak bir noktada da gelinmediği için böyle devam ediyor. Bu sadece işte Çin, Hindistan, Brezilya gibi ülkelerin farklı dertleri var o nedenle işte Amerika ile Avrupa ile anlaşmıyorlar yat e, farklı noktadalar e, anlamına gelmiyor Avrupa ile Amerika'da olayları kendi açılarından değerlendirdiklerinde e, farklı yerlere gidiyorlar O yüzden de herkes kendi işini kendi yapmaya başlıyor şimdi bu e, böyle bir durum var ortada O yüzden Söylenen iki hafta doğru. Yani dünyada bir işbirliği havası yok. Bu da doğru. Ve Avrupalıların geçenlerde işte Avrupa Merkez Bankası'nın ilgililerinin çeşitli yönetim kurulundaki kişilerin konuşmaları var. ya Amerika ile bir anlaşmazlığımız yok diyorlar. O da doğru. Ee, Anlaşmazlık yok. Çünkü ortada da bir konu, konu, yok. konu yok değil mi? <gülüyor> yani herkes kendi... Şimdi tabii bazı olaylar... E, Buna yol açtı. Hani durup dururken de buraya gelmedi. Onu e, haksızlık etmemek lazım. Mesela Avrupa'da e, Yunanistan olayıyla başlayan çok ciddi bir kriz var. Yani ona tabii yöneldi. Kendi iç sorununa, yani Avrupa Veli açısından söylüyorum. E, Amerika'da en yani şey başlı başına bir felaket e, Meksika Körfezi'ndeki olay. Onun da enerjisi büyük ölçüde oraya e, yürüdü. Dışarı e, yani böyle olaylar var fakat kaybedilen bir nokta var ona dikkati çekmek istiyorum. Tabii ki bu ülkeler e, mali sistemlerinin yarattığı bu problemin tekrarlanmaması için tedbir almaya devam ediyorlar. Ama herkes kendi bildiğini okuyor. Mesela Amerika e, şeyle uğraşıyor. E, Baya bu Walker'ın önerdiklerinin yasallaşması süreci epeyce de adım atıldı. Ama bu... Ya bu Avrupa ile beraber yapılmış bir şey değil Avrupa'da yani o yönde bir fazla hareket yok Avrupa başka şeylere uğraşmaya çalışıyor ee, bu nereye gider diye sorarsak evet, şimdi de onu konuşmamız lazım <gülüyor> tabii. çünkü asıl önemli olan o bu belirsizliğin içinden nasıl bir sonuç çıkacağı yani şimdi e, burada bir ee, ...karamsar görüş var. Şu ara çok popüler. Değil mi? Ee, Kastelerde okuyoruz. Bu Avrupa Birliği batıyor. Yani şeyde... E, ...böyle olduğunu sanmıyorum. Yani Avrupa Birliği'nin battığını falan sanmıyorum. Ee, Avrupa Birliği bunu zorunda olsa atlatacak. Ama kolay atlatamayacağı açık. Yani onu herhalde herkes farkında. Ee, Avrupa Birliği'ndeki sorun... Aslında Amerika ile anlaşıp anlaşmamanın ötesinde bir şey. Avrupa Birliği'nin en güçlü iki ülkesi Fransa ve Almanya. İngiltere kendini kastığı için onu yani güçsüz anlamında söylemiyorum ama bu işin biraz dışında, dışında duruyor. Tutuyor. Bu, bu ikisi anlaşamıyorlar aslında. Yani son e, toplantıda e, değil mi e, e, Bayan Merkel ile e, e, Başkan Sarkozy bir araya geldiler. Şimdi e, bir konu var ortalıkta. Ee, bu konular konuşuldu. Yani bunları ben şöyle iki başka aslında söyleyeyim. Fransa, Avro bölgesindeki sorumlu ülkelerin ortak bir e, hareketle kurtarılmasını istiyor. Yani Almanya, Fransa gibi güç, işte diğer güçlü, mali durumu güçlü olan ülkeler bunları kurtaralım diyor. Almanya ise buna direniyor. Diyor ki böyle bir şey iyi olmaz. E böyle düşününce de e, çok farklı iki noktalar ve bu Yunanistan olayında somut bir şekilde ortaya çıktı. Bir ortak eylemin en azından zamanı çok gecikti. Ve bazı e, yorumculara göre de hani bilmem bir ay iki ay önce yapılsaydı şu kadar e, rapatlayacak olan bir eylem çok daha büyük kaynakların bu işe tahsis edilmesine yol açtı. İkinci bir nokta daha var burada bitmiyor. Fransa Almanya'nın e, e, bütçe açığını düşürmek için aldığı önlemlere kızıyor. Al, e, "Yapmayın." diyor. Almanya hem bu önlemleri alıyor hem diğerlerine de aynı şeyi yapın diyor. Şimdi Almanya'nın derdi bütçe ve dengeye sokayım. Yani benim başıma da bir sorun gelmesin. Fransa'nın söylediği ise tamamen değişik bir şey. Almanya bu e, şeyin Avrupa Birliği'nin en güçlü ülkesi. Almanya'da bu tür önlemler bir durgunluğa yol açacak, kalan ülkelerde de durgunluğa sürükleyecek. Ee, o da e, diyor ki böyle yapma vergileri düşür. İnsanlar daha çok harcasınlar ve sorunla karşılaşan Güney Avrupa ülkeleri, Portekiz, İspanya, İtalya'da hatta ve Yunanistan, e, Almanya'ya ihracat yapabilerek kendilerini toparlasınlar. Dikkatini bir noktaya çekmek isterim. Türkiye'nin 2001 krizinden çıkış yolu böyle bir olaydı. Yani dünya pazarı hızlı bir şekilde olsa da gelişmekte olduğu için Türkiye sıkıntıdan ihracatı yapabildiği andan itibaren kendini toparlamaya başladı. Çabuk bir şekilde kurtardı. Şimdi buna benzer bir mekanizma yaratabilmek için Almanların bu şekilde davranmasını söylüyor tabi e, Alman hükümeti e, bir yana Alman halkı da bunu söylediğiniz zaman herhalde tüyleri diken diken evet, yani. <gülüyor> Biz, edecekler bizi diye şimdi burada çok kritik noktalar çok kritik. iki noktada bu iki büyük ülke aynı yerde değiller e, toplantının sonunda ne karar aldılar herkes bir şey söyledi baktım baktım hiçbir şey ben anlamadım bir Avrupa İktisadi Hükümeti kurulsun diyor e, Avrupa İktisadi Hükümeti mi evet Şimdi, ne e, demek bu? Bu, bu e, işte yani daha bir koordinasyonu sağlayacak şu an önce. Bu şuna benziyor. Senden ben birbirimize e, küstüğümüz için e, şey e, e, götürüp kızlara bağış yapıyoruz. Bu bizim küskündüğümüzü gideriz mi? <gülüyor> yani bir alakası. Yani kötü bir şey demedim ama bir, bir şey de çıkmıyor. Dolayısıyla bu son toplantı öyle bir hava verdi ki. E, yani aman kamuoyu karşısında artık daha da tatsız bir e, görünüm sergilemeyelim, anlaşıyormuş gibi görünelim, nerede anlaşalım hiç kimsenin e, e, işini bozmayacak, hiçbir işe de yaramayacak bir konuda anlaşalım. Çünkü bu iki ülkenin anlaşması böyle bir mekanizmanın kurulması için yetmiyor yani Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde katılması lazım. Kolay bir iş değil. Yani olmaz demiyorum ama epeyce. Yani bugünün sorunlarını çözecek bir iş değil. Böyle bir hükümet olunca e, niye e, Almanya'ya vergiyi mi indirsin, indirmesin mi sorunu çözülecek de şimdi çözülmüyor. Anlamak mümkün değil. Işte Avrupa'nın e, e, sorunu kendi iç diyelim e, dinaminini doğru bir yere oturtabilmekte çok büyük güçlük Çekmesi nedeniyle Dünya işlerini Bir anlamda boşlaması E vallahi Amerika Birleşik Devletleri'nde de Durumun çok farklı olduğu söylenemez Evet özellikle Tabi bu şeyden sonra e, Meksika Körfezi'ndeki petrol fışkırması Devam ediyor ve hiçbir çözüm De görünen görünür, Yakın görünürde Herhangi bir çözüm de yok artık Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin başka bir şeyle uğraşacak hali var mı yok mu? Emin değilim şu sırada yani. E şimdi e, e, şöyle de bir olay var. E, galiba e, Katrina kasırgasında Bush yönetiminin beceriksizliğinin Amerikan kamuoyunda doğurduğu infiali bu olaydaki geçti. Orada galiba %62 e, hükümet bu işi beceremiyor diyordu. Kamuoyu yoklamalarında şimdi 69. Evet öyle olmuş evet. ve üstelik de bunun e, Katrina şu ya da bu şekilde en azından görüntü açısından bir miktar kurtarıldı görüntüde. E, bir takım e, Blackwater gibi şeyler paralı askerler falan kullanıldı ama bir şeyler yap, yapıyormuş gibi göründüler sonunda burada o da yok işin ilginç tarafı yani BP'den aldıkları bir 20 milyar dolarlık fon e, vadide dışında bir şey görünmüyor ve gittikçe e, büyüyen bir e, bütün a, dört eyalet kıyı eyaleti güneydeki başta olmak üzere gittikçe büyüyen de bir şey var bir çok ilginç bir fotoğraf gördüm mesela işte bir mezarlık yapmışlar göstermelik bir sahne olarak yani ve bütün kaybolanların kaybettiklerimizin anısına şey say BP ve Federal Hükümetimiz sayesinde kaybettiklerimizin anısına diye ve bir haç dikmişler. Ruhumuz yazıyor haçın haçın üstünde. Yani ağır bir şey var. Evet. E Şimdi çok e, sağlam hesap yapılmış olamaz diye düşünüyorum. Bir de sonra daha iyi çıkar ama bunun sadece iktisadi zararı hesaplandığında çok büyük bir rakama gelecek. Çünkü e, Amerika Birleşik Devletleri yani sadece ileri teknolojiden para kazanan bir ülke değil ki denize ilişkin faaliyetlerden e, yıllık hasılatı, karı değil, hasılatı 100 milyar doların üzerinde olan bir ül ülkeden bahsediyoruz. Bunun içerisinde deniz ürünleri, balık balık toplamak var, turizm var, gemicilik var. Hepsini bir arada yani. Ama Amerikalıların e, yayınladığı bir kava araştırma diyeyim yani belki. E şimdi bu büyük bir darbe yiyecek. Estonya bir şey daha var. Bu bir sene de gelecek sene durum düzelmeyecek. Yani bir şey durdu diyelim şey. Petrol çıktı, buradaki de temizledik. Oradaki verdiği zarar ...uzun süreli bir şey... ...yani 2050'den önce... E, ...herhangi bir düzelme olması... ...çok zor görünüyor diye... ...2050'ye şimdi... kadar oradaki balıkçıları... ...yani evet. başkalarına bırakalım ne yapacaklar... Evet. ...yani siz e, artık Meksika... ...körfesinde balık tutmayın... ...bir sizi e, Pasifik Okyanusu kıyısına mı... ...taşıyalım diyecekler... ...yani baya zor bir şey... Onu, ...çok, onu çok büyük bir olay... evet. E, ...şimdi böyle olunca... ...Amerika'nın da bu anlamda hali yok... ...hal yok derken parası yok anlamında söylemiyorum... E, tabii ki bu işi çözebilmek için anlaşılıyor ki e, federal hükümetin hatta Amerika'nın elindeki diğer entelektüel e, olanakların üniversiteler araştırma kuruluşlarının filan bu soruna yönelmesi lazım. Şimdi bu soruna yönelmek ile Amerika uğraşırken e, bu arada dünyanın işte önümüzdeki dönemindeki işte ortak bir şeyi falan konusunda, yani görevlerini, formal görevlerini yaparım ondan sonra pek de asılmaz. Nitekim e, bana hava böyle gibi geliyor. Şimdi bunun da bir tehlikesi var. E, çünkü bu krizi e, çözdüğümüzü söyleyecek durumda değilseniz dünya olarak. Ve bu kriz hala çok çalkantılı bir ortamda. Tamam eskisi gibi değil birçok şeyler yürürlüğe girdi. E, yollayana girdi pardon e, ekonomiler canlanmaya başladı bunlar doğru yalnız bildiğiniz bir şey daha var bu tür böyle çok tedirgin ortamlarda bu olay ters de dönebilir hani ve filan diyorlar ya e, onu yaratabilecek unsur yani bir şey ters gittiğinde e, ne olacağı meselesi e, ters ne gidebilir e, her şey olabilir yani. her şimdi şey gidiyor. İsrail Türkiye gerginliği de bir terslik şimdi daha ben hesapta olmayan bir şey değil mi? Evet. Yani buna benzer birçok olayın da dünyada olabileceğini görüyoruz. Bir, bir esrarengiz bir şekilde batan ya da batırılan Güney Kore gemisi. E, bu da bir terslik yani ya orada bir çatışma çıkarsa. E, şimdi böyle bir ortamda herkesin tedirgin olduğu bir yerde ne piyasalar e, doğru çalışır ne de ileriye yönelik bir düzenlemeyi herhangi bir ülke kendi kamuoyuna rahat anlatabilir. Yani gittik biz Çinlerle anlaştık şöyle yaptık dediğinizde Diyelim ki yaptı Amerika e, Gelip Amerikan kamuoyuna e, Bunu anlatamaz Çinler de anlatamaz O kadar dertleri varken şimdi ortalıkta e, Gitmişler de bunların bilmem kaç yıl sonra Dünyada şeyler nasıl olmuş Niye bundan uğraşıyorlar e, Eleştirisini e, Alacak O yüzden e, durum e, Sıkıntılı bayağı sıkıntılı Türkiye açısından da bir şeyi altını çizmek istiyorum. Türkiye'de ekonomi iyi mi kötü mü filan, çok tartışılıyor, ya, laf ediliyor tartışılması bile. Şimdi Türkiye ekonomisinde bir şeylerin kötü gittiğini geçen seni oranla filan söylemek çok mantıklı değil, anlamlı da değil. Yani rakamlar öyle şeyleri göstermiyor. Tamam. Fakat bu karambol bizim gibi ekonomileri çok vurabilir. Çünkü en oynak piyasaların ilişkili olduğu alanlarda problemimiz var. Yani kurlar oynar, Türkiye'nin cari açığı var. Finansal kaynaklar tıkanır, azalır. Sıfırlama azalır. Bu Türkiye'nin yine cari açığı nedeniyle bazı sorunlarını arttırabilir. O yüzden Türkiye'nin yani eskiden bir dikkatli olması gerekiyorsa şimdi belki e, bir beş dikkatli olması lazım e, Bu da kolay bir iş değil Hemen onu söyleyeyim Yani hükümetin dikkatli olması lazım açık Fakat her şeyde hükümetten kastiden de çok bir anlamı yok Bu e, özel sektörün karar alıcıların da çok dikkat etmesi lazım Yani eskiden e, kabul edebilirim Bu riski alabilirim dediği bazı olaylarda 2 üç kere düşünmesi lazım Acaba Kötü durum senaryosu olursa büyük zarara uğrar mıyım diye. Bu da hoş bir ortam değil. Yani böyle düşündüğü zaman ne olur? İnsanlar bazı yatırım projelerinden çekilirler vesaire falan. Yani o yüzden eee e, yani Almanya, şey, Avrupa ile Amerika arasında anlaşmazlık yok muymuş? ama beraber de bir iş yapmıyorlarmış. Bize ne bir durum yok ortalıkta. Evet genel e, gidişat açısından da söylenebilecek şey herhalde bu belirsizliğin daha bir süre daha devam edeceği mi oluyor nedir özetlerse? E, önümüzdeki dönemde artabilir de. Artabilir de. Artabilir de şey. çünkü e, e, her an bir e, normal zamanda insanların kafasını karıştırmayacak bir olay. Bu ortamda insanların kafasını karıştıracağı için bilincini artmasına yol açabilir. Yani öyle bir kaygım var benim. Yani normalde bir şey oldu, işte hayır bu hal olur filan dediğinde ya olmazsa diye düşünebilir. Onun için biraz da böyle ufak tefek değil hatta büyük gerginlikler birikmeye başlayınca ki oluyor. Yani Orta Asya'da bir şeyler oluyor, değil mi? Evet, çok ciddi bir şeyler oldu. Oradan doğan bir gerginlik var işte bu bölgede bir şey var bir gariplik var mesela Suriye Devlet Başkanı de konuşuyor barış yolu tıkandı bundan sonra savaştır diyor. Savaş açarım demiyor yani savaş olur ne zaman olur bilemem ama bu, bu yolun tıkanmasının faturası budur diyor. Bu önemli bir kaygıyı dile getiriyor şimdi ve herhalde BBC'de bunu ciddi almış ki çok üzerinde duruyor eee e şimdi bütün bu haberlerin ışığında e, bir olay e, olayı e, şey dünyayı çok değişim mesela İspanya <gülüyor> ha, şimdi bunlara da dikkat etmemiz gerekir niye Yunanistan'ın e, şeyinin e, borcunun milli geliri oranı bu kadar arttı yani geçen sene yüzde yüz şimdi yüzde 140 diye geçiyor değil mi yani evet. evet, bir şey mi oldu Yunanlılar şimdi bir borçlanma var yok piyasanın değerlendirmesi değişince bu borcun e, yükü e, değişiyor ve ülkenin e, altından kalkması gereken yük değişiyor aynı şeyi yani bir gelişme olduğu takdirde aa İspanya diyeceğiz e, İspanya çok büyük bir ülke borç rakamları çok büyük doğrudan vurduğu Finans sistemi de Fransız ve Alman sistemi. E şimdi o gelişmeye ilişkin bir kötülük olduğu zaman biz çok e, çalkantı yaşarız. Evet bunu daha epey konuşacağı benziyoruz. Peki çok teşekkürler. Halimiz, teşekkür... <gülüyor> Halimiz <gülüyor> kalırsa çok teşekkürler. İyi günler.